Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah için sevmenin fazileti. Önemi yani. Sevgi kalpten gelen bir duygu. Bunu tabi sebepleri çoktur. İnsan iş icabı şunu bu nedeniyle sevebilir. Fakat bunların bir sevabı olmuyor da. Eğer bir kimse bir Müslüman kardeşini Allah için sevebilirse kolay değil tabi. İnşallah konumuz bunun önemi fazileti. Hadışları okuyor önce inşallah. Hadışları hem Buhare'de hem Müslüm'de. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Selâ Üç şey var ki Mek'ün Kimde bu işe bulunarsa beceride bilginli halavet-i O kimse bunlarla imanın tadını kalbinde bulur. İmanın tadını kalpte tatmak. Halavet tatlı bir şey anlamına geliyor. Tatlı bir şey. Şimdi damak tadı var tabi. Damak tadının Özelliği başka. Bir de görmende tadı var. Bazen deriz ya ne tatlı rengi var deriz. Tatlı renk. Bir şeyin rengi tatlı güzel olur mu rengi? Göz bundan tavşuna gider. Hatta ses bile. Ne güzel tatlı sesi var deriz. Bunda kulak duyar. Bir de imanın tadı var. Bu tat kalıcı ama. Kalıcı iman tadı var. İşte demek ki üç şey var. Kim de bunlar Bunu bu kimse imanın tadını tadabiliyor. Şimdi bu üç şeyin ikisini kısa geçti inşallah. Birincisi Allah Resulullah'ı her şeyden fazla sevmek. Yani bir konuda Allah emri varsa, Rüşdü emri varsa, bütün dünya bir tarafa kub bunda gerekiyor. İkincisi ki bugün konumuz ilgili, ver yubbel mere bir kimseyi sever, ayubu buhu illallah bir kimseyi sever ama yalnız ancak Allah için sever. Demek ki bir kimse, bir Müslüman kardeşini tanısın tanımasın, hatta uzakta bile olsa, görmedirse bile, bir kimse Müslüman kardeşini Allah için gönlünden, kalbinden severse, bu kimse o anda imanın tadını kalbinde tadıyor. Üçüncüsü de kısa keseyim inşallah, bir insan e, sapık yoldayken, darateyken imanın tadını tadar da, yani İslam'ı yaşar da, sonra bu kişiden korkması gerekiyor. Ya Rabbi nasip ettin bana bu yolu, bu yoldan düşmeyim diye korkması gerekiyor. Demek ki bir kimse, bir Müslüman kardeşliğini hiçbir karşılığı sizin, bir çıkar olmaksızın Allah için severse, o kişi o anda imanın tadını kalbinde tadıyor. Yani Allah sevgisi, peygamber sevgisi, bu imanın tadı kalbinde tadıyor. Yine hadisleri geçiriyoruz inşallah. Harisi i Kusye bu. Bu da müslüm, sahih müslümde. Buyur Halis-i İnnat hale yakul allah Teala buyuruyor. Eğer bir sözler, kelam sözler, e, peygamberimize aitse, bunlara hadis ı şerif deniyor. Eğer peygamberimiz, Allah böyle buyuruyor diye, Kuran dışında, bize söylerse, bunlara da, hadisi kutsi deniyor. Hadisi kutsi ile, ayet arasında bir fark var. Kuran ayetlerinin, hem oradaki sözler kelimeler hem anlamı Allah'a aittir. Peygamberin görevi bunu cebirin alıp aynen atırmaktır. Halise kursiyeye gelince buradaki mana anlam Allah'a aittir. Peygamber gönlü bu anlam verilir. Peygamber bunu anlatırken buradaki kelimeler Peygamber'e aittir. Yakul, Allah-u Teala buyuruyor diye Peygamberin Hazreti Yakul, Yem'in allah Teala Mevlamız, Rabbimiz kıyamet günde şöyle buyuracak. Kıyamet gününde. Yani nedir buradaki kıyamette anlam? Kabirlerimizden kalktığımız günde muhteremdir. Yani insanlığın en korkunç yalnız kaldığı an o zaman. O anda. şimdi dünyada mesela Allah korusun İslam ülkelerini dünyada deprem olurken bile yine insan yakından hatırlar. Yardımcı olma çalıştır. Ama mahşer gününde nefsi nefsi. vay uzağlar. İşte o bir Allah Teala böylecek. Eylenbütehab bunu bir celali. Eylenbütehab bunu bir celali. Celalim hakkı için birbirini sevenlerdir, birbirini sevenler. Bak. Allah azameti için, kudreti için, Allah için birbirini sevenler. Nerede bunlar? Mele mahşerde. El işte bugün bela bulacak. Ve zillühüm, onları gölgelendireceğim. Buradaki gölge, şimayime, korumamı alacağım anlamına geliyor. E, bu mecazidir Türkçe bu konuşulur İşte filanın gölgesine sığınıyor filan denir böylece bu Allah'ın himayesine korunması sığınanlar Allah'a tarafı yürüyor işte bugün mahşe gününde kıyamet gününde onları gölgeme himayeme alacağım fî zîlî yeminel illâ zili. bugün Meryem'e buyuracak başka gölge yok başka koruma yok Allah'tan başka Kıyamet Suresi'nde bir iki ayet okuyun bu konuyla ilgili muhtemeler. Mahşe ilgili. Kıyamet Suresi ayet 10-12'de Rahim Yakulü insani yevme izin Yakulü diyecek insan diyecek o günde kabirden kalkıldığı günde kabirden kalkıldığı günde sur üfürülüyor Yer gök. Tabi bu sayısal bir rakama girmez de. Örnek olarak yani katriyondan atomumuzda patlıyor sanki böyle. Yer gök maz, sarsılıyor, gürültü. Kabirden kalkıyoruz orada. Ana gününde. İnsan diyecek ki o günü orada Eynel mefer. Kişi bakacak ki yer gök paramparça olmuş. Sağ suluyor. Muazzam korku gününde... Eğnel mefer. Nereye kaçacak yer? Nereye kaçacak? Nereye bir yer var mı? Kella... Hayır, hayır. La vezer yok orada. Yani kimsenin kaçacağı... Sığınağı yok orada. İla rabbike... Yevmizinil müstakar. Ancak... Rabbine. Kişi sığınacak... Ancak istikrar, kurtuluş yeri orada olacak. İşte mahşer gününde, hiç kimse faaliyet olmayacak o günde, kalbine kalkıldığı günde. İşte o gün Rabbim buyuracak, o gün Rabbim buyuracak, benim cilalim hakkı için, yani benim için Mevla buyuracak, Dibli sebebenden nerede? Ondan çıksın bakalım şöyle, ondan Mevla buyuracak, Özel himayeme, koruma alacağım ele mıdır, mahşer gününde. Demek ki allah Teala'nın en si amellerin biri de budur. Bir kimse Allah'ın sevdiği kişiyi dünyada yüzle görüşemese, göremezse bile o kişiyi. Mesela bir insan duyar. İşte filan kişi Allah için şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor, şöyle ve tek var Salih derlerden. Ama uzaktır. Onda kişi görüşememiştir. Onu Allah için seviyorsa ne olacak bunu bak muhteremler? Hadis-i Behaki'de, Hakkide Lü Lev enne abdeyni Tehabba fillahi Birbirini Allah için seven iki kul. İki kul. Tabi erkek olsun kadın olsun. Vahidün fil maşriki biri doğuda ve ahırı fil maghribi, biri batıda. Yani bir dünyanın bir ucunda öbür dünyanın bir ucunda. Hele o günkü imkanlarla tabii görüşmeleri imkansız bir mesele. Ama bunlar birbirini sevmiş Allah dünyada. duymuş isimlerini birbirine sevmişler. Lejme <gülüyor> Allah beni yuma yevmel kıyameti. Allah Teala Mevlamız o mahşer günü bizi getirecek. Ya kulu, diye ki Rabbim bunlara hazel leziy kunte tu sen bunu benim için seviyordun işte bu sizin kardeşin diyor beraber. Yine mahşer gününde sıra mizanın kurulmasına terazi, tabi bir terazi. Oradaki sevaplar cismi bir nur olacaklar. Günahlarda bir zulümat olacaklar orada. Mahşe gününde sıra amellerin tartılmasına geldiği vakit. Tabi orada her birimiz orada teker teker o halde yaşayız orada. Bir kul Gelecek ki mahşer gelecek. Günah sevabı eşit durumda. Bunların durumda olacak. Araf var, Araf. Ne cennet, ne cehennem arada kalacak. Bu konu geçmiş ağacının burada. Bir cennete bakacak. Ah yarabbi, oraya girsem. Yüzü cermeye çevirecek ama beni buradan koruyor yarabbi. Yani korku, ümit arasından böyle bir zaman kalktabı arada. Şimdi bir kişi gelecek mahşerde, bir zaman başına gelecek, sevapları, günahları eşit tam denk geldi. Yani dünyada iki dekarda namaz kılsaymış ya da bir fatih okursaymış, yani bir amiş şey de yapsaymış, sevabı ağır gelecekti. Yapamamış ama. Demek günah değişmiş, Günah da eşit geldiler. Deyecek ki bu kul Ya Rabbi ne olur Rabbim bana izin ver Allah'ım. Benim doğru annem var. Beni büyüten babam var. Evladım var. Kızım, oğlum var. Kardeşlerim var. Amca, dayım, teyzem var da var. Ne olur Ya Rabbi bana izin ver de gideyim onlara dolaşayım. Birer zerre, birer damla bana verseler yeter kurtarır beni. Yani peki kulum git al bakalım. Önce annesine gelecek. Anne, anne, anne. Günahsam eşit geldi. Cennete giremeyeceğim. giremeyeceğim. Anne sen beni dokuz dakika karnında taşıdın. Bana iki yıl süt verdin. Uyumadın beni uyuttun. Yemedin bana yedirdin anneciğim. Ne olur anne. Bana al bir sevap ver. Annesi yüzüne dönecek. Ters. Oğlum o dünyadaymış. Onda. Bak burada ciheni atıyor. Saçıyor bak. Yani ne olacak. Annesi yüzüne bakmayacak. Babasına gidecek. Oğluna gidecek. Kızına, kardeşine. Kimseden kimseye orada Bir de sevap yok. Artık tabi çaresiz. boynu bükmüş kim bir halde. Her şey bitmiş artık orada. Bir şey eline gelmiyor. Giderken midan başına Allah için dünyada sevdiği din karışımı bunu görecek orada. Başlarda. onda tabii görünmemiş görülmemiş. Dedi ki, karışım ne oldu? Çok üzgünsün böyle. Ne oldu? Ah kardeşim sorma. Durum böyle böyle işte. Bir sene bulamadım Niye bana gelmedi? Ben Allah için seviyordum. Allah sevgisi kesilmedi dünyana bitmedi ki gene mesela Allah için seviyorum kardeşime ya senin yanımmana o cehennem alemine ben razı olamam kardeşim. Allah için seviyorum ben seni. al bismillahi haberim diye buna babun sehperecek acı bu sehpaları bizden gelecek tabii sehpalar çok ağır gelecek şimdi buraya kırabiyim meleklere ayrı bakalım bunu elijen fırkasına yani fırıkın fi cennle ayrı bakalım oraya bu arıca o tarafa şimdi hep oradakiler, eli cennet olanlar şimdi böyle. Hep iyiler tabi. Bu, orada dururken, aklına gelecek. Benim, o Allah sevdiğim kardeşliğim, bana çok çok sahabı verdi. Ya onun sahabı yetmezse, o cehenneme giderse, orada yanarken, cehennemde, orada zevkum yerken, hamil suyunu, siyah suyu içerken orada bağırsa parçalanırken ben cennet nimetini ne yapayım? Gönül razı olmuyor. Çıkıyor oradan, bu da cehennem tarafından çıkıyor böyle. Melekler, dur ne de diyorsun? Diyor, Durun böyle böyle. Diyor milletler melekler, Ya Rabbi bir kulun çıkıyor oradan. Son bakayım niye çıkıyor abi işte bunlara? Konuşmak için böyle. İşte, ya Rabbi durum böyle böyle. Bule ki Rabbim, ey benim kulum, sen onu Sırf benim için sevdi. O da sevdi. benim için sevdi. İkinizi affettim. Öbür hesap görülmeden affolacak. Cihayette yiyecekler muhtemelen böylece. Demek ki Allah eşliğe sevmenin dünyadaki ilk özelliği kişiyi kalbinde imanın tadını tadıyor. Böyle. Allah bundan çok razı oluyor. Allah bunu seviyor. Birden mahşer gününde Annesi o yüzden dönerken kaşarken kendisinden demek ki bu karışı ne yapacak buna o da sıvamından boğul verecek muhteremler. Yine hadis okuyorum bu konuda hadis Ebu Davud'da. En değerlilerin kanı Nebi sallallahu aleyhi ve Sahabeden biri İsim bu da sevrilmiyor. Saabenden biri e, Peygamber'in yanında duruyormuş. Fenerre recülün <gülüyor> bihi. Yoldan geçen biri bunu yanına uğruyor. Da Peygamber'i görüyor, bunu yanına gelip uğruyor, Peygamber konuşuyor. O kişi gidiyor. Fekale. <gülüyor> şimdi diyor ki kim diyor Peygamber'in yanında duran kişi şimdi, öbürü orada gitti. Peygamber'in oturan diyor ki peygamberimize Ya Resulallah diye. Ey Allah'ın Resulü İnni lehubbü hada Ya Resulallah ben şu kişiyi Allah için seviyorum diyor. Ben şu kişiyi Allah için seviyorum Bak İnşaatı İlhaza diye böyle. Aleyhisselatü Vesselam Peygamber'e şöyle demişti böyle E alemtehü onu Allah için sevdiğini ona söyledin mi ona bunu bilir haber var mı bunlar? Uzuydun buna buna? Kalela Kale e alimiyor. Ona bunu bilir. Felayı <gülüyor> kahu bu kişi Macaristan gitti, hızlı gitti, Koştu neyse ona yetişti, yetişti. Fakale diyor ki o kişi şimdi <gülüyor> inneyi da ben seni Allah için seviyorum dediklerini haber verdim. Fekale, bakın Nicafer'de, Nicafer'de e bek Allah, Allah da seni sevsin. Ellezi lehu, sen beni o Allah için sevdin Allah da seni sevsin dedi. Demek ki bu adı göre bir kimse bir Allah için seviyorsa eğer yakındaysa görüşebiliyorsa ona bunu söylemesi de gerekiyor. Öbürü ne yapması gerekiyor. Allah ta seni sevsin. De kısa sözmesi gerekiyor ona. Bir de bu da peygamber uygulaması var bu konuda. Yani sevdiğin sevme konu peygamber uygulaması Ali semadettin. Bu da Ebu Nur Şimdi hadis-i şerifler bir sözlü olur. Kavli deniyor bunlara. Peygamber şu yapın demiştir. Hatta bazı peygamber yapmamıştır onu böyle. yapma peygamber yapın demiştir. Mesela ezan okumak sünnettir. E, peygamber de okumadır, hayat okumadı. Ama ezan oku diye buyurdu. Kavli, sözlü böyle. Bir de fiili deniyor. fiile. Peygamberimizin yaptığı bir hal. Bu nedir? Bu daha kuvvetli olmuştu tabi. Peygamber arasında bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabeden Hz. Muaz bin cemen'in eli tuttu. Muaz bin, Cebel Muaz bin Cebel Kendisi Ensardan. Ensar yani Medine yerlisinden. Henüz daha Peygamber Mekke'de gelmeden önce Müslüman oldu. 18 yaşında genç yaşında heran Müslüman Müslüm oldum. Yani Ve ikinci akabiyattan bulundu kendisi de. Bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muaz bin Cemeli, Cebelin elini tuttu. Ve kâle, Peygamber şu Ya Muaz. Ey Muaz. Vallahi in lehu büke. Ya Muaz. Vallahi Allah'ım ederim ki inni ben le'uhibbüke seni Allah için seviyorum bu muhtemelen peygamber tabi aslında Muaz için bu şeref bu muhtemelen böyle bir Resulullah Allah'ın Resulü muhtemelen bak elini tutuyor elini tutarak gene söylüyor ya Muaz vallahi ben seni Allah için seviyorum bu muhtemelen beyle. peygamberimiz Sonra sana bir de peygamber buyurdu, sana bir de tavsiyem var. Peygamber, özel bak. Muaz'a peygamberi özel tavsiyesiz. Bu Bunu dikkat edin bu tavsiye inşallah. Ya Muaz. Ey Muaz peygamber. La anne sakın terk etme. Fidibürü küllü salatin her vakit namazdan sonra dua ederken Bunda okumayı sakın terk etme, bırakma buyurun muhtemelen peygamber. Kısa bir şey ebedeceğim. Ne bunlar? Tekurü dersin, Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrüke ve husn ibadetik. Bu tabi çok önemli muhteremler. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazreti Terinin Hazreti bin Cebel'in elini tutması, elini av avucuna alması sana ona peygamberimizin yağmaz, Allah için ben seviyorum buna yemin etmesi, arkadan hasr muazza özel bir tavsiye bulunması, yağma sakın namazlardan sonra bu doyuyu okumayı terk etme. Buna devam edin. Namazdan sonra, dua ederek okunması, dua, edin, okunmaz, dua edin, okunmaz. Çok kısa bakınız. Allahümme e'inli ala zikrike ve şükrüke Luhusnu ibadetik. Anlamı da şu Mustaherler: <gülüyor> Allahümme, ey Allahım Cenâbi, Rabbim Allahım, e inni bana yardım et, bana yardım et Allah. Allah zikre, seni zikretmek üzerine, seni zikrede bileyim, bana yardım et. Yani kalbimden o imanları fışkırsın, Allah sevgisi kalbimden fışkırsın, Allah zik, Allahım seni zikredeyim. Ve şükürle, ve nimetinde de nimetini şükredeyim ya Rabbim. Ve husut ibadeti. bir de ibadetlerimi de güzelce yapayım ibadetimi. Yani Allah'ın zikrine devam etmekte. Tam buradaki zikir böyle kalpten nasıl bir yerden su fışkırır. <gülüyor> bir havuza dışarıda su doldurulursa, ne olur? Üç gün sonra o su başlar, konuşmaya başlar muhtemelen. Der. Ama yerden ben bazı suyu fışkırdı mı, böyle bir böyle, taze, canlı, soğuk, tatlı böyle. Böylece. İşte Allah'ı anmak, Allah zikretmek de böyle gönülden fışkırırsa, böyle. Yani kalpten dile gelse, bir var, yanı dil söyler, ikincisi dil söyler, kalbi iner, Üçüncüsü, kalpten fışkırır. O zaman ne olur? Kul hiç farkında olmadan Allah'a hepsi kadar böyle. Tefeküye Allah'a bizi kadar böylece. Ve bir de şükür etme Allah'a Allah şükür, şükür, şükür etme Allah'a Teala Mevlamıza. İki arkadaş varmışlar. Bire, he Allah şüküdermiş. Yani baştan ne gelirse gelişsin, Hatta başına bir felaket de gelse, ...bir Allah şu kadar mı yoksa kızarmış. Bir gün diyor ki bunlar yoldan bir at, onun tabii araba yok, at, atın dalı bir taşa birden böyle çarpıyor, arkaya atın böyle çatık atının dalı demir tabii, taşı fırlatıyor, taş da bu kişinin yanına geliyor. Allah şükür yanına geldi böyle. Tabii fırlayınca sert taş, köşeli taş demek gibi de yanını bunu yarıyor böyle. Yanına yarıyor, kanapağı başlıyor. Bu elini şapıyor. Şey Sağ çok şükür Rabbim Allah. Allah'ım sana şükür olsun. Be, Allah şüküre baktı. Arkadaş artık kızıyor. bu da ne be ya? Baksana diye." ATV baksana taş geldi. Yanını yardı, canını acıttı. Buna da şükür olur mu diyor? Gülüyor. Ya bu taş diye gözüme gerçeği ediyor. Gözüm çıkabilir herhalde. Çok şükür yanama gelmedi. Bir yana geçse gene ben kurtul Demek ki felaket olsa değil mi, e, beteri de olabilir tabii, olabilir böylece. <gülüyor> Hegamızın tabii sevdiği kişiler yalnız değil mi o böylece? Bir alışıda da bu konuda. Adalet türümüz inadide ve hakimde buyuru Aleyhisselam adetleri İnnelah Teala emereni Resulullah peygam buyuruyor Allah bana emretti Allah emretti bihubbi erbaatin. dört kimseyi sevmemi Allah bana emretti ver özü ilah emir bakanınız ve ahbereni ve Rabbim bana haber de verdi ki ennehu yuhubbüm Allah da onları seviyor bak. Allah bana emretti. Dört yüzü sevmeyi Allah bana emretti. Allah bana haber verdi. Allah bu dört çok seviyor. Allah seviyor sevgiyle. Ne oldu mu? Allah sevgiyle böyle şey. Kim bunlar? Ali yeminüm. Onların biri Hazreti Ali peygamber. Hazreti Ali. Demek ki Allah onu seviyor. Peygamber buyurdu onu sevdi her Ve Ebu Zer. İkinci sanatı Ebu Zer. Ebu Zer, Gıffar kabilesi yani Gıffar Hazretleri ki e, Peygamber buyurduğu gibi Ebu Zer yalnız yürür. Yalnız yaşar, yalnız ölür. Öyle ol, Yalnız yaşadı. Yalnız da öldü. Kimse yok yanında. Rebzi denen bir köyde. Orada sonunda orada yaşadı. Orada, orada öldü. Ama Allah'ın sevdiği kul. Vel mikdat. Üstüne i̇şte Miktat. Miktat bin Esvet. Peygamber Ensar'dan bu da, Medine'den bu da. Bu da peygamberin sancaktarı. Derindir. Savaşlarda çok gençti kendisi de. Yavuz gençti kendisi. Çok mücahitli cihatlarda. Ee, peygamberin sancak bu taşı o zamanlar böyle. Şu anda kendisi Şam'da muhtemel türbesi. Ve mezarın başında o sancak duruyor muhtemelen. Şam'da böylece. Şey. Şam'ın merkezinde bir cami var, meşrut var. İsmi de Sancaftar Camisi Şanlı mekazı mu derler. Böyle dış aludun girerken hemen karşıda ilk başta mezar türbesi var, sonra sol tarafı cami giriyor böyle şey. Işte. Mezarın başlarında o Sanca adur ekin işte mu derler. Dördü de Veselman, Selmanu Farisi hemen Farisi mu derler. Tabi hepsinin ayrı bir özelliği var. Selman Faris İranlı yani anlamına geliyor. O zaman İran devleti mecusiydi. Salsani devleti yani. Mecusi ateşperestti bunlar böylece. Hadis Selman genç yaşında ateşe tapınmayı gönlü kabullenemedi. Ateşinde bir varlık yanıp sönüyor. İnsan bunu yakıyorlar bunu. Bu muhaş ile olur verdi. Genç aramaya kalktı. Henüz daha peygamber meydan çıkmış da bazı rahiplere gitti. Allah için böyle köşe kenara gitti Ve sonra oradan duydum onlardan son peygamberimiz yaklaştı diye. O işaretli rahibin biri. O Mekke'den çıkar böyle buyurdu. Bu da bu defa bir kabriyel takıldı. Medya gitmek üzere bunu ihat ettiler. Bunu köyde satılar kendisine hatırlattılar. Bir Yahudal derken i̇şte köleş oldu derken böylece elhamdülillah Medine'ye kavuştu, peygamber e kavuştu bu Daha bunun dışında tabi peygamberimizin peygamberimizin sahabelerinin hepsi de peygamberimizin ayrı bir özelliği vardı sevmek konusunda. Tabi bu sevgi farklıydı. Bir örnek daha vereyim. Amr bin Asat deri. Amr bin As denir. Amr bin Asat deri Hendek savaştan sonra Müslüman oldu der. Arap dahilerinden, yani üstün bir zeka sahibi, böyle kendisi Arap Yarımadasında o dönemde ismi geçen, çok üstün bir zekalı dahi kendisi, bu Hendek savaştan sonra Müslüman oldu. O zamana kadar Peygamberimizin en azı düşmanlarına da kendisi mutluyordular. Hiçbir zorlama yokken, hem de döneminin, yıldızın en parlak döneminde, Halb-i Mühendirle beraber Bunlar Mekke'den kendilerine Medine'ye geldiler, Müslümanlar mutluyordular. Bu Müslüman olunca, Peygamber buna sancağı verdi, Peygamber bunu, bir birliğin başına komutan emri tayin etti, bunu bir yere gönderdi. Bu da Peygamberimizin kendisinin sancağı vermesi, kendisini o bilen başlığına emir komuta tanetmesiyle beraber bu şöyle zannetti. Demek ki Peygamber en çok beni seviyor dedi. Çünkü bunun komu emir altında Hazreti Ömer Hazım Ebu vardı emir altındaymış. Yalnız burada bunun tabii anlamalı bir konu var. O anda o anda Peygamberimizin uygulaması şuydu müslümanlar. İş ehlin'e vermek, iş ehlin'e vermek. Bu kişinin savaş taktiğinde, savaş taktiğinin stratejisinde o gün için çok özelliği var kendisine. Böyle. Yani bir anda plan değiştirir, başka bir taktiğe girişirdi. Öyle özelliği var kendisine varici. Demek ki peygamızın bu uygulamaları taktik peygam bu uyku, taktik burada işi ehlin'e vermek. Bu savaş dönüşünde. Medine'ye gelince, motor peygambı önüne bir peygamber baktı şöyle, yani baktı. O anda bir de gönlüne baktı ki, o anda en çok sevdiği varlık Resulullah. Ben aldım bunu ağlamaya başladı. Ben nasıl dedi yıllarca bunu düşman kesildim. Karşı cebede savaştım bununla. Ya yani kendiyle ağlamaya başladı, üzüldü ve peygamberin e sordu şey bu. Yarışsın Allah en çok kimi seviyorsun? Yani kendisini sev zanneti bu. O inançta o ihtimalle sordu. Yarışsın Allah en çok kimi seviyorsun? Peygamber şey yapıyordu. Ayşe'yi. Ayşe. Bu dedi ki sünne yarışsın Allah. Sonra kimi seviyorsun? Acaba ikinci benim olur mu derden? Peki bu ki Ayşe'nin babasını Hazret-i İkram sonra sonra Vatik en sonra kendi kalacak sonra sustur mu derden? Şimdi Müslümanların birbirine sebeplelerindeki durumu hadis-i okudu hadis-i şerif hem bu halde müslümde hadis-i şerif yani en sahi hadis-i şerif peygamberimizde bazen bizlere bir örnek vererek anlaşılır bazı konulara anlaşılması olması için bakınız Resulullah ile bir arasal maddetleri mesel mü'minine meselül mü'minine müminlerin misal örneği Fî tevâdihim, birbirini sevmelerinde. Ve terâhumihim, birbirine merhamet etmelerinde şefkatte. Ve taatufihim birbirine yardımlaşmalarında. Neye benzemiyor? Üç şey bu. Birbirini sevmelerinde. Birbirine acımalarında, merhamet etmelerinde. Birbirine yardımcı olmalarında. Meselün cesedi bir bedene benzemiyor. Beden gibidir be. Müslüm Müslümanlar. İzişteka minuhu uzun bendeki bir ağza, bir organ rahatsızlandı mı? Rahatsızlandı mı? Tedealehü salcisedi. Bedenin bütün diğer organları hepsi buna yardıma koşarlar. Bisseheri velhumma. Uykudan te ederler. Ateşi yanarlar. Yardıma koşarlar. Şimdi bu Aday-ı Şerif hem Muharrede hem üstünde var. Yani en sahih adı şerif. Burada peygamber bize burada şu konu burada abirece. Demek ki müminlerin durumu bir bedene benziyor. Bedendeki bir organ bir ardı mı rahatsız oldu, şikayet oldu mu bütün beden buna koşuyorlar. Mesela kişinin gözü ağrıyor. Efendim kulak bahane demiyor. Değil mi? Ayak bana demiyor. Elde yanına yardıma gidiyor, ayak yardıma gidiyor, her şey yardıma gidiyor böyle. Deniz ağrıysa, insanların da aslında, birer hücreye belirtecek insanları, Müslümanları da, her Müslümanı bir hücre dersek. Çünkü beden neden medene geliyor? Hücrelerden. Hücrelerin birleşimiyle dokular medana geliyor, dokulan birleşimiyle de organlar medana geliyor. Organ da birleşiyor organlarda. Ben sistemler. Mesela solunum sistemi sinir sistemi gibi böylece. Şey. Şimdi şöyle diyelim muhteremler. Her Müslüman ferdi olarak, kişisel olarak hücre hükmünde. Eğer beden hücreden bedene gelmiş olsaydı demek ki Müslümanlar tek tek yaşayabilirlerdi. Ama tek olmuyor. Mutlaka ne oluyor? Bir araya gelip Hangi hücre medene geliyor? Aynı cins hücreler bakmıştır muhtemelen böyle. Aynı cins hücreler birleşip onu getiriyorlar. Diyor ki Müslüman ne gerekir? Müslümanlarda Müslümanlara da? Cemaatler buradan gelin, muhtemelen, Cemaatler muhtemelen. Yani Müslümanlar tek başına bunalırlar çalışamadığı mühtemelen. Şeytan kapar, nebis kapar, şu olur bu olur. İnsan bunalır. Ne gerekiyor? Bir cami yapılırken bile önce bir dernek kuruluyor. Bir dernek kuruluyor. Üç beşli bir araya geliyorlar. Demek ki her konuda ufak bir, bir cemaat taşımıyor. Bu cemaatler işte birer organ. Organlar nasıl meydana geliyor? Aynı cins hücreler bileşiyor muhtemelen. İşte cemaatler budur muhtemelen. Aynı yapısal kişi olanlar böyle. Yani ruhsal yapıları aynı olanlar. Kişi ne yapıyorlar? Bunlar birleşip böyle İslam, yani cemaat medenine geliyor böyle. Işte. Zaten İslam için çalışanlar günümüzde cemaatler de muhtemelen Yani cemaati olmasa İslam olarak da daha geri gider böyle. Yani cemaati İslam'ın çalışan bunlar da bu şekilde. Yani ne farkı var ki eğer bir organ en üstün benim diye Kin öltarsa beden gider muhteremler. Mesela kalp. Neticede kalp efendim ben bunun başı benim. Ya yani hayatım ben benim derse ne olur? O zaman beden ölür muhterem. Evet kalp en başa o gelir. Ama eğer burun olmasa kişi solunum yapamasa o işe gelmesine ne olur? Kalbi yani dur bak muhterem efendim. Bu gibi muhteremler? Mesela kişi gözü göremezse göz mesela. Göremezler. Dese ki işte şimdi göz kulağı. E ben senin üstünüm derse olur mu? Olmaz muhteremler. Eğer bir insan doğuştan sağır olsa, kişinin de dilsiz oluyor. Konuşamıyor muhteremler. Konuşamıyor. Demek ki kalpte lazım, beyin de lazım muhteremler. Göze lazım, böbrekte lazım, ciğere lazım, mide de lazım. Hepsi lazım lazım lazım. Ne oluyor bunlar? Bunlara dipleri yardımlaşıyor o muhtemelce. Burun havayı alıyor, gırtlağdan nefes borusundan alıcı ediyor muhtemelce. Ne abi alıyor kanları alıp bunu hücre aktarıp İşte kan dolaşımı oluyor, kalbe temiz kan geliyor, beynete kan geliyor böylece. Mide ne abi efendim eğer mide çalışmasa ne olur? E Bedenle kan tükene de gider. Beden abi gıda alıyor, bunu sindiriyor muhtemelce. Mideden ince bağırsaktan bu sindirilen ne yapıyor? Bedene şey diyor kan dönüşüyor mu işte. Eğer kalın bağırsak olmasa, çalışmasa kalın bağırsak ne olur muhteremlerdim ya? İnsan işte doğru piştikleri insan zehirleri gider burada. Yani kalın bağırsak lazım, ince bağırsak lazım böyle mide lazım, ağız lazım, türk lazım, lazım, bebek de lazım, dalak da lazım, karaciğer hepsi lazım hıdırelim şekilde. Demek ki Müslümanlar, İslam'deki cemaatlerde yalnız haklı benim en üstüm benim demeseler de her biri bana bu görevi verdi deseler mutluyum değil mi? Mesela gözün görevini de gözün görür değil mi? O biliyor görevini. o işine karışmıyor Kulağı görünebiliyor, kalp görünebiliyor, ağızları görünebiliyor, mi de görünebiliyor? Ancak bunların birleşimiyle çalışma sistemleriyle hayat devam ediyor muhteremler. Böyle. İnşallah ülkemize de İstanbul'da hepsi inşallah muhteremde. İnşallah cemaatler böyle. Allah için severler muhterem. Böyle. Allah için severler. Sonra adı cemaatimiz bir insan belli bir grupta olup da yalnız gruptakilerini severse Allah için değil muhterem. Böyle. Değil böyle. Nedir? Nedir? İster kendi grubunda olsun, ister cemaat olsun, ister baş cemaat olsun, ister cemaati olmasın. Bir kimse ne yapacak? Bir kişiyi Allah yolunda görüyorsa, onu Allah için sevecek muhteremler. Allah için onu sevecek. İnşallah bu Allah sevgisi, ihlasla böyle samiyette oturursa yerine muhteremler ve bütün cemaatlerden bir organ gibi yani din bedendir. Din bedendir böyle. Her bir Allah için dine çalışırsa yeter ki bir insan kurtulsun gelsin. Batatan çıksın. Haramı terk etsin. Bir kızın başını örsün. Namaza başlasın. Ama efendim beni gülüm ve senin gülüm olmasa bu şekilde. Şimdi Müslümanların birbirini sevmesi ne gerekiyor? Sevmek birbirine girmiş böyle. Yani hangi cami olursa olsun böyle bütün Müslümanların böyle sevmesi ne gerekiyor acaba? Yani bunun çimotası nedir acaba? Bir ara getireceğim. Adışları Müslüm'de Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ki Allah'ından çok çok razı olsun muhtemelen Allah'ın daha çok sevsin, işte inşallah. Elhamdülillah her şeyi bize açıklamış o kısa dönemde. Her şey muhtemelen. Peygamber Şirak ad-ı şeflerine, ad-ı nefsi bi'edihi, vellezi nefsi bi'edihi, nefsim, yani hayatın canım, elinde olan, yani kudretten Allah'a Allah'a yeme ederim. Kardeşim. Çünkü hayatımız Allah'ın elinde muhtemelen. Onun emrinde, onun sır i̇şte. yaratır yaşatır ağlatır güldürür bakın peygamberi başı seçine velizî nefsi biyedihi lated hulü <gülüyor> cennete hatta tüminû sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz bir bakın sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz iman şartıdır Bazı Bazı işte, Edison şunda bunu, insanlar falısı olmuş şu bu olmuş. Yok muhteremler Eğer bir kişi iman etmeden ölürse, ahlakı iyi de olsa, il açık de olsa, insanlar falısı olsa cennete giremiyor. Ama yaptığı iyilik de başa çıkmıyor ama. Ne oluyor bunlar? Cehennemde azabı hafifli bakmuyorlar. Allah bu adaleti muhterem Yani bir gayrimüslim müslim olmamış, olmamış. Ama kimseye karışmıyor. Gerçekten ahlak iyidir, şubu iyidir. O durumda ölürsen ne oluyor? Demek ki cehennemde girecek oraya, ama azabı hafifliyor. Hadisleri bir şey. O gün inşallah. Peygamber buyuruyor. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Vela tüminuh. Sizler gerçek imana kavuşamazsınız. Hatta tehabbun birbirinizi sevmedikçe. Nedir imanın başı? Ametübillah. Allah iman. Allah iman başımıttı. Allah birdir, Allah vardır mütevelli ya. Odur yaratan mütevelli ya. Onun ondurca bu şekilde Allah iman. Demek ki Müslümanlar Allah için birbirini sevmeyince gerçek imana da kavuşamıyorlar. Bir Müslüman diğer Müslüman'a çekemezse ona kızansa. Bir gün bir Eylülullah'ın yanında bir Müslümanın biri diğer Müslümana beddua ediyor. Ondan bir zarar görmüş. Hakkıymış kendisi de. Ondan bir zarar görmüş. Onu görünce geçerken bir Eylülullah oturmuşlar orada. Arada. O kişiye arkasından beddua ediyor. Eylülullah dur diyor böyle. Dur ne yapıyorsun? Yani bana böyle böyle yaptı. İyi ama diyor bak diyor senin Peygamberin onu kurtarma çalışıyor diyor Peygamberin görevi bütün insana kana dövmek, insan kurtarmak böyle diyor. Peygamberin diyor onu diyor denize düşürün fark ediyor. diyor, ediyor. diyor. de düşmüş bilmiyor, çırpınıyor diyor. Şu anda Peygamberin salısını Peygamberimiz onu oradan çıkarmaya çalıştı. Sen onu tekibursun mu? olur mu böyle benimkten böyle Bakın bu <gülüyor> Allah'ın şefkatı muhteşem. Demek ki bütün Müslümanlar öyle. yani ayrı cemaat olabilir, ayrı grup olabilir. Öyle bir Üstünüz üstün meselesi Aslan doğru değil muhteşem. Bunu Allah tarabilir muhteşem. Allah tarabilir. Ne gerekiyor? Allah bana bunu nasip etmiş diye öyle çalışsan, çabala muhteşem. Çalış çabala orada. Yeter ki İslam'a uygun olsun. Kişinin meştebi. Peygamber hızlıca devam ediyor burada. arada. Peygamber şöyle bürüyor. Size bir şey bildireyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Ev evet. selamı selame beynikum sonlandırın. Aramda selamı çok yayın, bollaştırın. Çok çok selam verin. Çok selamlaşın. Selamın selam. Demek ki nasıl ki Zinaya giden yol gözle başlıyor. Yani bir insan göze başlıyor ve haram harama bakma başladığımı tabi ne haber? Gönül oraya meyleder. Yani zinaya giden yol gözden başlıyor. Demek ki Allah için sevmenin yolu da neyle başlıyor? Selamla başlıyor. Selam muhtemelen. Bir İsmail'i görünce ne gerekiyor? Selam. Esselamu Aleyküm. Aleyhi ve, Aleyhi ve Selam. Peki efendim ben verdim ama almadı Selamı. Almasın melek alıyor muhtemelenler. Bak melek alıyor muhtemelenler. Melek alıyor Selamı. Almayan kim kaybediyor bu şekilde. Bu işin demek ki Müslüman kenar böyle bu selamı gerekiyor. Bu selamı yaygınlaştırmak gerekiyor. Böyle. Gönüllere birbirine bağlayan manevi bağ işte bu Selamı. Da böyle. Demek şey şeyhim ile şimdi ne oluyor? Tabi bir veriyorsun, iki veriyorsun, bir tanışma oluyor. Kişi bakıyor, hep kişi bana selam veriyor. ...tabii bu arada bir de güler yüzle, bir de tatlı dille, özel bir görünüm ile kişi bir selam verince, e tabi karşıken dikkate çekiyor bu. gidiyor... geliyor karşıkenin, hoş geliyor tabi. Bir arıkimselam, bakıyor bir derken tabi bir gün karşılaşıyorlar, belki mesafe oluyor, bir konuşma oralı oluyor. Bir sevgi olur muhtemelen şey yaparınca. Demek ki bu yolu buradan geçiyor böylece. <gülüyor> Sohbetten başında has muazbin Muaz geçmişti. Yani peygamber ona sevdiğini söylemişti has muazbin Cebe'le. Onunla ilgili yine hatı şey burada. Bir de Revan Malik. Ebu İdris El Havlanden denek kişi Tabiinden. Ebu İdris El Havlan Havalan Şam bir köyü. Yani Havlandan mesbodan bu kişi Şam'a geliyor. Şam'a geliyor. Şura buyuruyor bu kişi Tabiinden kendisi. Bu zat da Havlan olan kişi de muhteremler. Tabiinden de e, Şam'ın en alimlerinden Ebu Derda'dan sonra çok ağlayan kişi mi? Çok ağlayan kişi mi? Böylece? Allah, korkusun, Allah yani Allah'ın beni hesaba çekecek derken hatırlayınca bunu yani Allah huzurunda hesaba çekileceğim. Allah bana her şeyin sonra deyince korktu ağlamıyor. böyle. Çok ağlayan kişi kendisi böyle. Allah'ın korkan kişi, çok namaz sığan kişi, alim kişi kendisi de, bu gençlerinde köyden kalkıyor, Şam'a geliyor, Şam Mescidine geldim diyor. Hadi işte okuyun başını yukarısından da, uzun olduğu için resit yapıyorum. Bu Şam Mescidine gelince bakıyor, bir yüze bir kalabalığı görüyor. Toplanmışlar, büyük bir, bir kalabalığı görüyor. Bazı konuları konuşuluyor. Ortada bir genç görüyor. Kav, yüzü güzel, yüzün nurlu. Böyle gülümseyen sürekli nurlu bir genç görüyor. Nerede bir itilaf oldu mu konuda? Buna soruyorlar. Bu onun için cevap veriyor, iş işte hallediyor. Hekimine teslim oluyorlar. Buna soruyor yanda birine. Kim bu kişi? İlde onu görüyor. Bu Peygamber'in sahabelerinden... Muaz bin Cebeli muhteremler. Bu da peygambenizden sonra oluyor muhteremler. Yani peygambenizden sonra gelen kişilere tabi'in deniyor. Yani Peygamberimizi yani göremeyenleri göremeyip de sahabeye görenlere onun sohbetine gelenlere tabi'in deniyor. İşte tabiinin gözleştiği kurulmuyordu muhteremler. Neden? Peygamberimizde hayatı yakın oldukları göremedikleri muhteremler. İşte yanıktı tabi'nin. Gözüşleri kurulmaz onların önverişe. O imkan kaçırır Bu şimdi bakıyor biri genç, güler yüzü, yüzü nur gibi, yüzü pahalıyor bu şekilde. Genç kendisi de her şey bana soruluyor, her zaman teslim ediyorlar. Kim bu? Bu Resulullah sahabelerinden Muaz bin Cebel diyorlar. Karşıdan şey, rahatsız Muaz'a bakıyor Bumbara'yı O anda kalbi, gönlü Allah için seviyorsan bunu seviyor. Çok seviyor kalbi. O an tabi yanaşamıyor an tabi. Sohbet tek haraya girmek istemiyor da. Ben diyor yarın sabah dediği sabahımıza geleyim diyor. Yani sabahı okumadan çok önce. Erkenden sabahımız camiye geleyim. Kışlarına bekleyeyim. Bu geldiği zaman önüne çıkayım mı diyor. Ona Allah için şey diye söyleyeyim diye. Her sabahtan çok erken namaza geliyor camiye geliyor. Ezanın çok önce geliyor. İşte giriyor, bakıyor. Hazret-i işte namaz kılıyor. Hazret-i Muaz. Muaz'ın namazı da çok çok farklı namaz vardı. Böyle şey. Hatta Yemen'de vali iken, konu biraz sonra geçeceğim inşallah. Yemen'de vali olduğu zamanlar oradaki bir halk grubu cemaat bunu medine şikayete geldiler. Peygamberimiz Hazret-i namazını deden yarısı Allah sabahımızın bir ikatında Süriye Bakre okuyor Bakareyi iki buçuk üç yüz saniye tabii böyle kuran okuyucun tabii kendisi bu muharezat ne yapıyor hasimaz namaza görüyor oturup bekliyor şu namazı biter diye bitiyor bitmiyor ikram bitmiyor namazla böylece. Bekliyor, bekliyor bekliyor bek bitince ön tarafına gittim diyor berleşiyor selam veriyor ve aleyküm selam ya muhasır. Ben de Allah için seviyorum, sevdim diyor. Bunu sabere sana geldim böyle. Allah için ben seni sevdim, bu sabere geldim diyor. Bakın, Bunu ikisi ber soruyor aslında muhasır. Allahı, Allah için yani böyle. Allah için beni sevdim. Bak, hayret et Allah için mi sevdin? Ne ha? Allah emi Allah sevdim beyle. diyor. Tekrar soruyor. Allahı, ikimiz de onuşmuş çekiyorum burada, ayı burada. Namazı çekilmez. Allah'a çekilmez. Allah'ı yine soruyor. Allah için beni sevdin. Evet ya muhtemelen Allah için sevdin bakınız. Yani koala dinlemek için muhteremeler. Tutuyor azim abinin elbisesinden de yanına çekiyor. Otur bakalım böyle diyor. Ve burası okuyayım had-ı şerifi inşallah muhteremler. Fiyen'in Resulullah Aleyhisselam diyor ki ben diyor Resul'dan işittim diyor. Yani Peygamber mübarek ağızdan dinledim, duydum. Şimdi adı bazen Semihut'u gelir. Peygamber'imizden işittim. Bazen anan de, -an derler. anin Nebi'yi, peygamber'imizden böyle buyuruyor. Bu nedenle Semihut olunca daha sağlam olası ve böylece. Ben peygamber'imizden kullanma duydum peygamber şöyle buyurdu hadis-i şerif bu da kutsi Allah ta buyurdu ki peygamber buna buyuruyor vecebet mehabbeti Allah ta buyuruyor hadis-i kutsi'de vecebet muhabbeti. benim de muhabbetim vacip oldu gerekti artık muhabbet? sevgim Allah ta benim de onları sevmem vacip olduğu yani gerekti artık kesinleşti. Kimler için? Yümit habine fiye. Benim için sevenleri onlara ben de severim. Hele yani burada Vejbe'ye geliyor. Onlara ben de kesin severim. Velmit cansine fiye benim için bir yere gelip oturanlar. Toplama bir yere gelip oturanlar onları sevmem bana vacip oldu Allah buyurdu. Ver <gülüyor> bite bazıları fiye benim için birbirine ikramı bulunanlar böyle şey. Demek ki otan cemaatimiz Müslümanlar Allah'ı sevince sevinince Allah da onları sevinmiş. Halbuki Mevlam vecebe diyor ki yani artık kesinleşti Mevlam söylüyor kim benim için birbirini severlerse, onları severim. Benim için bir araya gelir oturanlar Onları sevmem vacip olmuyor amcım zeybeler. Ne demiştim bir araya getirdi böyle iklandı bulunanlar onları için buna vâcib oluyor muhteremler. Şimdi biraz aşağı, şey be inşallah. Hazım bazı ilkelim muhteremler. Şimdi Peygamberimizin öyle özel olarak kendisine geliştiğinde bildiği bir sahabe, bazı incebe muhteremler. Ne yazık ki çok genç yaşta vefat eden muhteremler gelişti belli. Peygamberim biliyorsa maddetiği. Ümmetimden helalı, haramı en iyi bilen içimizde Muaz'dır bu arkadaşlar. Ümmetten, ümmet sahabe içerisinde helali haramı en iyi bilen içinize Hazreti Muaz'ı buyuruyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz hayatındayken, yani Peygamberimizin son yıllarında muhteremler 9. yılında yani Hicretin Yemen olmuştu, Yemaz'ıma, İslam ülkesine katılmıştı. Peygamberimiz oraya ilk olarak vali atayacak, gönderecek. yemen ilk olarak İslam'da bir ülkeye oraya bir vali atanacak. Oraya. Genel vali olacak orada. Peygamberimiz aslında Muaz'a oraya göndermekte. Muaz'a bir cebeye göndermekte. Onu gönderdi. Hem onlara kuru öğretmesi için, yani kuru ahki öğretmesi için kendisini Peygamberimiz Has-ı oraya varlık atadı. Bu peygamberimiz Ya-ı Muaz bin. Atına bin. Tam Muaz yanında arkadaşları da var. Daha bir şekilde oraya geçecekler. Peygamberimiz Ali İslam Hazreti peygamberimiz yalın ayak yani ayağında pabuş yok bu demektir, yalın ayak Has-ı Muaz'a uğurluyor Has Muaz at üzerinde. Peygamberimiz yalın ayak yerde Peygamberimiz onu uğurlamak için çıktı. Hazmımız şaşırdı. Ya Allah. Ya sen de bir atabiyin, ya bir ineyim. Ben atayım, sen yürürsün ya Olmaz. Peygamberimiz hayır hayırlısı. Sen inme, ben de binmeyeceğim. Benim de ayaklarım bile ara Allah'ımda tozlansın. Ayakları Allah'ımda toz, tozlansın ayaklarına bir Peygamber bilmedi muhteremler. Boğazı indirmedi böyle. İndirmedi. Peygamber uğurluyor kendisini. Peygamber çok seni sevdiği kendisini. Uğurlarken artık vedalaşma anı geldi. Gerçekten. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Muaz, umarım bu senin benim son görüşüm bu şu anda. Son görüşümüz bu. Sen tekrar bedene dönünce artık beni sağ bulamayacaksın. Anca benim leşime geleceksin, benim kabrime de geleceksin. buyurdu. Bu orada. Tabii onun da bir olay ne vardı yapar? Ne yapardı böylece? Bir peygamberden ayrılıyor, artık bunu göremeyecek. İnsan tabii çıldırır onun kişi böylece. Gitmeyeyim diyemez ama emir Resul'dan geliyor. Hazımat birden bire başladı ağlamak. Ama hıçkırarak Cihanda böylece Peygamber e bakıyor. Artık o nur yüzü göremeyecek artık. Tabi bize göre e, peygamberi görmüş görmemiş belki haşa yani belki bir önemsenmez gibi olabilir bizim için ama sahabeler onu daha bilir mi? Sahabelerin hayat kaynağı ruhsal kaynakları, feyizleri peygamberimiz o ruhsuları, kaynakları, hayat membaları peygamber Her bir sahabe gece sabah sabah erkenden kalktı muhteremler meşgiden koşar sağ tarağı koparlamış. Neden? Peygamber namaz kılınca peygamber sağa dönerdi, yan döner peygamber tam düz dönmezdi. Yüzde sağa geri döneceğim. İlk kim gelirse sabahtan taraftan meşgiden, münevvere de önce sağ tarafa dolar vereceğim. Peygamber bizi görsün Yani sahabeler yaslamasına giriyorlar peygamberimizi. Sohbetini dinliyorlar, dinliyorlar. Fakat bir geceye zor geçiyorlar peygambersiz. Onda aldıkları feyiz, ruhsal zevk. Hayat veriyorlar şimdi. Bu şekilde. Hazım ı Muaz tabi, duyunca alınca bu konuyu, Ya Muaz, bu sene bizim son görüşümüz bu. Dönünce artık böyle göremeyeceksin. Ancak neşlimi geleceksin, kavmi geleceksin. Hasıma çıldıracak. Kışkıraba alana başladı. Alana başladı. Peygamber yürür dedi bu şekilde. Ve gerçekten de öyle oldu muhteremler. Peygamberin son görüş oldu bence. Sonra tabi Peygamberin vüfatını Yemen'de haber kendisi. Tabi gönlünü bırakamıyor. Sonra da kendisi geldi. Medine'ye geldi ama peygambersiz Medine kapkaranlık muhtemeler. Öyle geliyor Allah'a Peygamber iki canın sevir muhtemeler. Evliya değil. Ya, peygamber. Peygamberin Hatemi. Peygamber, hatemi son peygamber. En üstün peygamberler. Böyle. Peygamberi Medine'ye geldi. Daha Medine böyle giriyor tabii. E, peygamberler sizin olmadığını biliyor. Böyle. Daha Medine'ye girerken üzün çöktü sanki Medine karabulutar kaplamışlar. güneş kaybolmuş artık Kalmış böyle kalmayıp girdi meşte geldi on meşte değil ki ama şimdi durup falan fiz falan gerçi sabır hayat asabi azıbıkla hayatta, hayatta mutsuzlamlar ama Peygamber yanında onlar da bir genisini kalınlar böylece tabi duramadı Medine mutsuzlamlar Medine duramadı. Ve cihada gittik, gitti kendisi. Şan tarafına gitti. Orada da taun denen hastalık. Yani veba hastalığı salgın hastalığı çıktı orada. Böylece. Veba hastalığı çıktı böylece. Orada. Önce oğlu öldü muhtemelen Bu da çok ilginç. Bunların baba oğlu konuşmada şimdi muhtemelen konuşmaları. Bu veba hastalığı, salgın hastalık ...bunu genelde fare taşır... ...kemirgenler... ...yani fare bu hastalığı taşır muhtemelenler... ...yalnız tabi fare insana geçmez bu fareden böyle... ...nasıl ki insana geçer bu... ...işte farenin kanı emen... ...sinektir, şudur, budur... ...kenedir, kiredir. ...kim gibi ki vebalı farenin kanını emdi mi... ...bu maluk insana kondu mu... ...insana haşif, bu hastalığı taşır buraya... ...salgın... ...birden bir öldürücü bir hastalığı kendisi de bu... ...bu hastalığı çıktı... Şam civarında. Hz. Muaz oğlu da bazı yakalandı. Oğlu da artık son demlerinde. Gözünün kapalı. Artık can çekiyor bu şekilde. Geldi oğlunun yanına gelince. Gözünü açtı oğlu. Bakın oğlu şunu ayet ile ona cevap verdi. El-Hak-ı Min-Rabbikeh <gülüyor> Fela tek yumiler mümterin de bu kadar derler. El hakku rabbike. Hak Rabbindendir. Bu artık böyle. Sakın kuşlan olma baba yani böyle. ile budur, kaderi budur, hak Allah'tandır. Allah böyle dilemiştir. Yani anlamı taşıyebileceği. O da bunu okudu. Hazim boğazda bir şey okudu. İnşallah ben sabirin. Yani ben inşallah Setici Dünayetik'in başına var. İnşallah beni e, sabredici bulursun. Yani ben sabredim, inşallah okudum. Oldu vefat ettim muhtemelenler. Ertesi günü de hazım ı Muaz hastalığa hafif yakalanmıştı. Ertesi günü, hem ertesi günü de hazım ı Muaz'da ölüm halinde kendisi muhtemelenlerdi. Hazım ı Muaz'da. Artık hasta tamamen kendisini sardı. Artık ölüm halinde sen geri komada, göz açıyor kapı derken bak muhtemelen aynı ibare aldım manadan böylece çok il beni düğanlı da verece hasım son bir gözün açtı müderler. der. Da bir yanında kabuk cemaat kendisi hayranları sevenli Allah için seven ağlayanlar etrafını toplanarak başında son göz açış şunu söyledi bakalım. Fe ve ente ta'al bu ayet değil bu. <gülüyor> Fe izzetike Rabbimiz senin izzetine hakkı için emin ediyorum Allah'ım. <gülüyor> en te talimi sen biliyorsun ya Rabbi. Enne kalbi yübüke. kalbin seni Allah'ım. Evet. O anda as kalbi öyle yanmış ki Allah'ın Allah, Allah aşkını kalbi. Allah'ın kalbi yanmış, yanmış belkanı. Böylece Onu gözünü açıyor ve diyor Ya Rabbi azametine yeme derim ki ezetine, Semiris Ya Rabbi kalbin seni seviyor Allah'ım sana bir kavuşayım diyor. Ve keminin şahidi getirip, berbeye kavuşuyor muhterem. Şu anda kabrı şerifleri Ürdün sığında kalıyor muhteremler. Allah'ın da razı olsun Enşer-i Teala. Lillahi